Yepyeni bir günden herkese günaydın. Change.org'da sizlerin başlattığı değişim hikayelerine yer verdiğimiz programımızı bu sabah Ankara'dan bir kampanya haberiyle başlıyoruz. Hacettepe'li öğrencilere kulak veriyoruz. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü seçmeli dersler koordinatörlüğüne bağlı derslikler yıkılmasın. Hacettepe Üniversitesi Sıriye Kampüsü seçmeni Dersler Koordinatörlüğü ve topluluk odalarının bulunduğu alanın yıkım işlemlerinin durdurulmasını istiyoruz. Peki biz bu dersliklerde neler yapıyoruz? Kültürel ve sosyal açıdan kendimizi geliştirdiğimiz sanatsal aktivitelerde bulunduğumuz derslikler bunlar. Hacettepe Üniversitesi'nin müzik, dans ve spor ile buluştuğu noktanın yok olmasına izin vermeyin demiş Hacettepe'li öğrenciler bu kampanyalarında. Mehmet Taşkale'nin kampanyasına geçiyoruz. Şimdi Taşkale TRT yönetimine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seslendiği bir kampanya başlatmış. Diyor ki anayasa görüşmeleri TRT'de canlı olarak yayınlansın. Anayasa görüşmelerinin TRT tarafından canlı yayınlanarak yeni anayasada ne gibi değişikliklerin olacağını bilmek hakkımız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nasıl ve ne şekilde faydalar veya zararlar sağlayacağını, halkın oylarıyla seçilen kişilerin bizleri nasıl temsil edebildiklerini izlemek ve yeni anayasa çalışmalarındaki partilerin ne öneriler verdiklerini görmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hakkı sahip olduğumu düşünüyorum, diyor Taşkare kampanyasında. Tekrar Ankara'ya başarılı bir kampanya haberine gidiyoruz. Emre Akdemir Change.org'daki kampanyasını EGO Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatmıştı. Kampanyasını tekrar hatırlayalım. Batı kentte Eskişehir yolu arasında doğrudan ulaşım sağlayacak bir EGO hattı açılsın Yeni mahallenin en büyük semti Batı kent ile Ankara'nın en hızlı gelişme gösteren Aksı Eskişehir yolu arasında doğrudan toplu taşıma hizmetlerinin olmaması nedeniyle her gün yüzlerce hatta binlerce insan mağdur olmakta. Özel aracı olmayan vatandaşlar Batı kentten Eskişehir yolu üzerinde bir yere gitmek isterse ya da tam tersi tek seçenek olarak önce metro ile Eskişehir yolu ile hiçbir alakası olmayan Kızılay'a gitmek zorunda. Batı kentte yaşayıp okulu, iş yeri, akrabası, arkadaşı vesaire Eskişehir yolu üzerinde olan birçok insan doğrudan ulaşımla yaklaşık yarım saatte tamamlayabileceği bir yolculuk için 2-3 hatta 4 vasıta değiştirerek 1,5 saat gibi bir sürede tamamlayabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için Batıkent Metro İstasyonu'ndan kalkarak Başkent Bulvarı ve Batıkent Bulvarı'nı kullanıp Şaşmaz Sanayi sitesinden geçen ve Ümitköy Metro İstasyonu'nda sonlanan ya da İstanbul yolunu kullanarak Anadolu Bulvarı üzerinden geçip Ottü Metro İstasyonu'nda sonlanan bir ego hattı elzemdir. Ankara'nın Doğu Batı yönünü ulaşımını sağlayan ve neredeyse birbirine paralel inşa edilen Çay Yolu ve Sincan metrolarının arasında bir köprü kurarak Eskişehir yolu üzerindeki Hacettepe, Bilkent, Ottü, Başkent, Çankaya üniversitelerinin öğrencilerinin ve onlarca bakanlık kamu kurumu ve ABM çalışanlarının kullanarak her gün hem zaman tasarrufu hem de maddi tasarruf sağlayabileceklerdir. Bu Ego hattının bir an önce açılmasını talep ediyoruz diyordu Akdemir. Akdemir ve kendisini destekleyen 4000 kişinin sesini duydu Ego Genel Müdürlüğü ve kampanyacı Emre Akdemir başarı haberini şu şekilde paylaştı. Batı kentlilerin yıllardır beklediği ve istediği Batı kent Eskişehir yolu Ego Otobüsü hattı 28 Aralık'ta hizmete giriyor. Sefer sayısı 4'ü sabah 4'ü akşam olmak üzere 8 adet sınırlı olsa da gereken ilgiyi görmesi halinde arttırılacak. Bundan sonra bize düşen bu yeni hattı her fırsatta kullanarak kalıcı olmasını sağlamak ve gün boyu işler hale getirmek. Bu uzun ve yorucu imza kampanyasında desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başardık diye duyurdu bu mutlu sonu Emre Akdemir. Kars'tan Ahmet Duman'ın başlattığı kampanyaya yer veriyoruz şimdi. Duman kampanyasında harita mühendisleri ve teknikerleri alım bekliyor diyor. Diyor ki bizler harita mühendisliği ile harita kadastro teknikerliği bölümlerinden mezunuz. Ülkemizin 2023 vizyonunda gerçekleştirmekte olduğu altyapı ve üst yapı yatırımlarında Temel mühendislik ve teknikerlik bölümüyüz. Kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, imar uygulamaları, kamulaştırma, altyapı, üst yapı, baraj, sulama, arazi toplulaştırma gibi birçok alanda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Fakat geleceğimiz konusunda endişeliyiz. KPSS yerleştirmelerinde haksızlığa uğruyoruz. Yerleştirmelerde istediğimiz sayı bizlere verilmemekte, mezun sayımız giderek artmakta. 2017 yılında siz değerli kurumlarımızın yöneticilerinden hak ettiğimiz yüksek sayıda bir alım beklemekteyiz diyor Kars'tan Ahmet Duman. Ve şimdi Arjantin'e gidiyoruz. Nathalie Paloma, Arjantin'de yük taşımacılığı için kullanılan atlara yapılan kötü muamelenin son bulması için kampanyasını başlatmış. Bizde Büyükada'da ve İstanbul'daki diğer prenses adalarındaki kampanyalara benziyor bu. Muhatap Başbakan Mauricio Macri... Palomo ona sesleniyor ve hayvanlar aç susuz bırakılıyor, dinlenmelerine hiç izin verilmiyor, bu kötü muamelenin önüne geçilmesi gerekiyor diyor kendisi ve 5000'e yakın kişi de imzalarıyla desteklemiş. Tekrar İstanbul'dayız, Fulya Eskil, metrobüslerde yaşanan hız sorunuyla ilgili bir kampanya başlatmış. Eskil diyor ki metrobüslere hız sınırı gelsin. Sabah akşam mecburi olarak kullandığımız metrobüsler artık bizim için tehlike oluşturmaya başladı. Malumunuz araçlar körüklü ve metrobüs şoförlerimiz heyecanlı. Arkada biri var mı, ayakta insan var mı, çocuk var mı çok da önemli değil onlar için. O kadar hızlı gidiyorlar ki en ufak bir kaviste bile aracın arka kısmı savruluyor ve herkes de sessiz bir korku. Herkes birbirine bakıyor. Bağırsak bile sesimizi zaten şoföre iletemeyeceğiz. Yolculuk bitse de sağ salim insek derdindeyiz. Şikayet ettiğimizde elbette ki ceza kesiliyor sorumlu şoför, ama her birini tek tek şikayet etmek mümkün değil. Bu nedenle artık bununla ilgili genel bir yasa oluşturulsun. Metrobüs huzunu huzurla ve korkmadan yolculuk yapabileceğimiz bir seviyeye çekin. Sen de bir imza at, bu hıza dur de. Birçok metrobüs kazasının yaşandığı İstanbul için acilen çözüm bulunması gereken bir konu bu. Umuyoruz Fulya Hanım'ın kampanyasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hızlıca bir çözüm önerisi gelir hız sınırları konusunda. Ve perşembe gününün son kampanyası yine metrobüs ulaşımı ile ilgili Alparslan Avcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmiş. Diyor ki zincirli kuyuyu metrobüs durağına mescit istiyoruz. Saatlerin yaz saatine sabitlenmesiyle birlikte akşam namazı vakti iş çıkışına geliyor ve iş ev arası metrobüs yolculuğu süresince vakit geçmiş oluyor. Bu nedenle Zincirli Kuyu Metrobüs Durağına Turnikelerin içinde olmak kaydıyla mescit yapılmasını talep ediyoruz diyor Avcı kampanyasında ve bugüne kadar da 500'e yakın kişi kendisini imzalarıyla desteklemiş. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya ilişmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresinde bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah 2016'nın son programında yeni değişim hikayeleriyle beraber olmak üzere. Esen kalın.